İnsanlardan kimi vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman... İzlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler, ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Daha önceki programımızda belirttiğimiz iki ayette Allah'ın birliği kesin bir dille vurgulanıp bunun ilk bakışta göze çarpan bazı kanıtları sıralandıktan sonra 165. ayette hala Allah'a ortak koşmakta ısrar edenler kınanmakta bunlar zalimler diye nitelenmektedir. Çünkü zulmün asıl anlamı yanlış fikre ve inanca saplanmak, yapılmaması gereken şeyler yapmaktır. Bu sebeple Kur'an Allah'a ortak koşmayı çok büyük bir zulüm sayar. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı ulaştırmak istediği birinci hedef Allah'ın birliği inancını ve Allah'ı her şeyden daha çok sevmeyi bütün ödevlerin en başında görmektir. Ayette iman edenler ise en çok Allah'ı severler buyrularak bu hususa işaret edilmiştir. Görüldüğü gibi, ayetin bu bölümünde, inananların yalnız Allah'ı sevdikleri değil, en çok Allah'ı sevdikleri ifade edilmektedir. Şu halde, insan elbette sevilmesi meşru, makul ve yerinde olan Allah'tan başka varlıkları da sevecektir. Bu, Allah'ın insan fıtratına verdiği doğal ve aynı zamanda gerekli bir durumdur. Yeter ki başka sevgiler Allah sevgisini unutturmasın ya da onun önüne geçmesin. Çünkü o zaman insan, düşünce, duygu ve inançlarını, hayatını ve davranışlarını Allah'ın iradesine göre düzenlemek yerine Allah'ın dışında sevip bağlandığı, Allah'ı sever gibi sevdiği şeyleri ölçe alacaktır. Kur'an Allah'ın iradesine göre yaşamaya hidayet, o iradeyi dikkate almadan yaşamaya da dalalet adını verir. Allah'ın iradesini dikkate almayan insan mutlaka bunun yerine başka bir iradenin buyruğuna girer. Bu ya Tanrı gibi bağlanıp boyun eğdiği nefsinin, tutkularının buyruğudur veya aynı ölçüde mahkum olduğu başka bir varlığın ya da varlıkların buyruğudur. Allah sevgisini başka hiçbir sevgiye karıştırmayan ve hiçbir şeyle değişmeyen insan, diğer varlıklara sevgisinin Allah sevgisiyle çatışması durumunda bütün ilişkilerini Allah sevgisine ve dolayısıyla Allah'ın iradesine göre düzenleyeceğinden onun bütün ilişkileri bilinçli ve iradeli olacaktır. Bu sebeple güçlü bir iman gerçek bir özgürlüktür. Çünkü hakiki mümin ve Müslüman, Allah'ın onaylamayacağı bir buyruğa uymamaya özen gösterir. Allah, yalnız iyi ve doğru olan şeyleri onayladığına göre hakiki Müslüman her zaman doğruluğun ve doğruların yanındadır. Gerçek özgürlük de budur. Asıl kölelik ise, gerçek ve iyi olanı görüp seçemeyecek kadar kalbi ve iradesi körelmiş olan insanların köleliğidir. Bu açıdan küfür ve şirk yani kalbinde Allah sevgisi taşımamak ya da başka şeylerin sevgisini Allah sevgisine üstün tutmak bütün kötülüklerin başıdır. Bu sebeple ayette başka varlıkları Allah'a eş ve ortak tutanlar zalimler diye anılmıştır. Aslında onlar bu tutumlarıyla önce kendilerine zulmetmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok yerde inkârcıları kendilerine zulmedenler diye tanıtır. Buna göre Allah'ı tanıyıp Allah sevgisini başka her şeyin üstünde tutanlar ve böylece hidayet yolunu seçenler de kendi kendilerine karşı adil davranmış, kendilerine iyilik etmiş olurlar. Allah'ı sevmenin birinci şartı onu tanımak ve bilmektir. İnsan bilmediği şeyi sevemez. Bu sebeple, Önce 163-164. ayetlerde Allah'ın yüce zatı tanıtılıp kanıtlar sergilenmiş, ardından Allah'ı her şeyden çok sevmenin gerekliliğinden söz edilmiştir. İnsan, Allah'ın zatı, sıfatları ve fiilleri hakkında bilgi sahibi oldukça, O'nun ilim, irade ve gücünün eserleri olan harikaları daha yakından ve derinden kavradıkça, kuşkusuz Allah'a olan sevgi, saygı ve bağlılığı da güçlenecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanlar ısrarla karıncasından gök cisimlerine kadar bütün evren hakkında bilgi edinip bunlar üzerinde düşünmeye, böylece Yüce Allah'ın ayetlerini daha iyi kavramaya çağrılmaktadır. İnsanın bu zihinsel çabası sadece onun inancını ve Allah'a olan sevgisini güçlendirmekle kalmayacak, amellerini yani dünya ve ahiret hayatını ilgilendiren her türlü tutum ve davranışlarını da güzelleştirecek, zenginleştirecektir. Bazı müfessirler 165. ayette kimi insanların Allah'a denk yani ortak tuttuğu bildirilen varlıklardan, putların, bazıları da önder ve liderlerin kastedildiğini belirtmişlerdir. 166. ayet bu son anlamı desteklemektedir. Fahrettin Razi'nin de belirttiği gibi, Sufilerin görüşüne göre insanın kalbini, zihnini, Allah'ı unutturacak derecede meşgul eden her şey, Ayette belirtilen varlıklar kapsamına girer. Şu halde Allah'tan başka bir şeye, bu şey ister put, ister lider veya önder, isterse para pul, mal mülk, makam mevki olsun taparcasına bağlananlar, böyle bir şeyi Allah'ı sever gibi sevenler ve bu suretle Kur'an'ın bütün uyarılarına rağmen şirke sapanlar için artık kurtuluş ümidi yoktur. Onlar, Sonunda ahirette inkar ve isyanları yüzünden hak ettikleri azabı gördüklerinde, bütün güç ve kudretin Allah'a ait olduğunu, dünyadayken bu güce inanmamakla kendilerine ne büyük bir kötülük ettiklerini, Allah'ın azabının ne kadar şiddetli olduğunu anlayacaklardır. Fakat bunu dünyadayken anlamaları ve ona göre inanıp yaşamaları gerekirdi. Bu sebeple iş işten geçmiş olacak, büyük ve önder bilip tanrılık mertebesinde yücelttikleri, peşlerinden gittikleri, güvendikleri kişilerin de kendi dertlerine düşüp onların yüzlerine bile bakmadıklarını, bütün kurtuluş imkanlarının yok olduğunu, ümitlerin kesildiğini görünce pişmanlık ve kederleri bir kat daha artacaktır. Sonuçta, Dünyada yaşadıkları sürece yaptıkları bütün işler, ahirette kendilerine sadece pişmanlıklar, acı ve üzüntüler getirecek, bir daha kurtulamayacakları bir azaba atılacaklardır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.